Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Elif, rahmani Bu özgürlüğü parti bu katta bizim bilmeyi anlamadığımız ancak Allah ile Allah ile peygamberi arasında bir şifre. Belki zamanında değişebilir, onu bilebilir. Ama Allah, Allah ile peygambere ve onun varisleri olan biriyle arasında bir şifre. Elif, La'min. <gülüyor> Bu e, surecili Mekki bir suretir. Ancak e, 27 ve 28. ayetleri Medine'de inzal edilmiştir. Tamamı da 34 ayettir. E, sureleri biri bekip bittikten sonra öpüle başlamıyor. Allah birçok soruya birden başlar Ayetleri Cebrail Hz Hazreti Peygamber'e bu getirdiğim ayetleri şu söylen şu kısma koyun diyor. O da öyle yapılıyor. Ve oranın hafızada çok sabırlı hafızalarmış ki hem değişikliği yerine yerine getiriyorlar. İşte bunlar o hikmet dolu kitabın ayetleridir. Bu okuyacağımız şeyler bu Kur'an-ı Kerim ki hikmet dolu çünkü hazine bu Dediğim gibi onların dar manada almak bir hata. Bir manada. Bu, bu kitabın ayetleridir. Ki her biri ihsan evabı için bir bir rahmettir. Yani her bir ayet insan edenler hani ilboğcumu onu verenler için bir rahmetdir. O insan erbabı ki onlar yani şimdi de insan erbabını takip ediyor. Bir de yukarıda her her bir ayet insan erbabı için bir rahmetdir. Şimdi insan evabını tayin edecek, takip Allah. O insan evabı ki şunlarmış: Doz doğru namazı kılanlar, size verenlerdir. Onlar ahirete yakın hasıl edenlerin ta kendileridir. Yani ahirette bize yakın olacak olanlar. İşte onlar. Rablerinden gelen bir hidayet üzerindedirler. Allah onlara bir hidayet, bir rahmet lütfetmiş. Onlar o rahmet üzerindeler. Daim o rahmet giriyorlar ve işte onlar, evet onlar felaha erenlerdir. Demek ki Allah'ın emirlerini yerine getiren burada ikisinden bahsetmiş, dostlar, namazı kılanlar ve de e, Zeketini, zekatını, zekatını verenler kazandıkları Allah'ın zekatı verenler bize yakın olacaklar. İnsanlar şimdi Peygamber Efendisi bediye dediğim var çok manyer bir bana Allah bana Allah namazı şey o güzel kokuları kadınlara ve gözünü sevdiğim namazı çok sevdiğim. Diyeyim. Bu da onlardan birisine temihtir. Ama ne yazık ki insanlar gerek Müslümanlar gelebilir. Kadınlarımızın değerini bilmemişler. Bunu da söyleyeyim burada. Onlar bir rahmetti aslında. İnsanlar içinde bilgisizce Allah yolundan saptırmak, o yolu bir eğlence edinmek için icat edilmiş boş lafa müşteri çıkan millici adamlar vardır. Tabi, boşuna konuşan şimdi gitsen bile laf laf laf laf, laf laf laf laf konuşuyorlar. Benim çok tuhafla bir dersi. Spor maçları olduğu saatlerde bütün televizyon kanalları maç. Akla hayalına gelmeyip lafla ederler. On bir şey ya, kavga birbirine ya yaş çağıda ayın fazla 25-30 olsun da kabul ama yaş 60-70 olan bir top için saatler, saatler şurayı şöyle, şöyle pas vermişti onu adamınca ya yani laklaka, laklaka nedir yani İki takım hangisi birisi muhakkak yenici birisi yenecek bunların yani bunun da fazla şikayet şey saatlerini verilir bir gün değil iki gün üç gün. O ya ki 8 sene evet keşif bağlamak çok bak bu şu maçta baba <gülüyor> şöyle yapmışlar. Onu da yapıyorlar. Ya, <gülüyor> <Hiç> ne <gülüyor> nedir yani? Derde ne ya bu? 10 sene önce. Ya saçma şey yok. Boşuna konu. yaşı 15 20 yemesse koşuyor top peşinden kalkıyor derim. Ama yaşın 60 70'e nedir yani bu? Boş boş konuşmak. Bunlar ne de bahsediyor. Yafa çıkan adam vardı, işte onların, evet onların hakkı horla içime zaptır. zamanı baş harcıyorlar. Allah bir ömür vermiş, belli bir ömür. Bunu iyi, iyiye de kullansana, insanlara faydalı olacak şekilde kullansana, yardım için kullansana ve ilim için harcasana bir ömür. Hayır, laf laf, Leyla'nın laf gibi. Onu ayetlerimiz okunduğu zaman, sanki bunları eşitmemiş. Sanki iki kullanımda bir ağırlık varmış gibi yüze bir taslayarak yüz çevirir. Yani ne ne ne karışık görürsün. Böyle olsun böyle böyle bir şey yok işte. İşte onun çok açıklı bir azap ile müşterek. Bu laktakiyeti yapanlara zamanını boş yere ki Allah sana bir ömür vermiş iyi değerlendir. Ee, yardım et fakültere yardım et, insan, tabibe oku, mektep hastane bir şey yap, çeşme su, su, su getir, yap, hayır, yapsak iyi. bir azap bile müjdele. Ee, Hakikat iman edip de güzel güzel, güzel amel ve hareketlerde bulunanlar yok mu? Naim cennetleri, cennetler birkaç kaç çeşit, bir tarafta Naim cennetleri, sonra ne? Yeter, kendileri yok mu? Yok tamam. Ya işte arkadaşlar, çok güzel. Ha, bir çok güzel. o Sezar'ın gibi çok güzelir. Sezar? Hı. İçinde Sezar, ben bir tapvari bir tur işi bir yerde. Bir Sezar'ın bir şeyi var mı? Hayır, bir tapvari değil, Sezar. A öyle bir şiiri var mı? Var mı? A öyle var, bir yer. Naim cennette o seyda çok sever. Hazreti Pülde çok seviyor, Sezavet'i de çok seviyor. Naim cennetleri kendileri içlerinde ebedi kalıcı olmak üzere herhalde onlarındır. Cennetleri bütün bu Allah açıyor, bonkör veriyor Allah. Bu Allah'ın gerçek badidir. O yeyane gayet, yeyane hüküm ve bitme sahiptir. Her şey onun elindedir. Bunun bir 10-15 ayı okuyun diye az kalsın. O, o Allah. Yani şimdi e, üçüncü tek yaşada e, tasavvuf Allah. Tasavvuf üçüncü tek yaşadas Allah. O şu gördüğünüz gökleri dileksiz yarattı. Yıldızların bir yer var mı? Boş. Yere sizi sarsar diye ağır baskılar koydu. Neler bunlar? Dağlar. Diyor ki dağlar temelden çok derinlerdedir diyor toprağı. Orada, yani o yerde her bir canlıdan nice çeşitler yaydı. Nebatlar, hayvanlar, insanlar bütün ağırda dağıttı. Biz gökten de Su indirdik, yağmur yağdı ve yerde de her sınıftan güzel nebatlar yetiştirdik. Bunları niye? Yarabından hep insanlar için, fayda insanlara. O nebatlar yetiştirdik, ortada yağ diyecek, ortada mı insan, ortada hayvan yiyiz, Hayvan sen görüyorsun. Yani, bu asla. İşte bu Allah'ın yarattığıdır. Ondan başkasına ne? Yarattığını haydi, gösterin bana. Hayır, o zalimler apaçık bir içinde derler İşte bu, işte bunlar Allah'ın yarattığıdır. Ondan başkası ne yarattığını haydi, gösterin bana. Hayır, o zalimler apaçık bir içerisinde derler İnsan hiçbir şey yaratamaz, can veremez. Cem veremezsin. Ant olsun ki biz Lokman'a. Lokman da bir peygamberdir. Hatta onun peygamber olduğu biraz şükredir dedi ama peygamberdir. Allah'a şükret diye hikmet verdi. Nedir bu hikmet? İlim, Diyanet, efendim, fikir. Bunlar Allah bizlere verdikleri nimetleri insan olduğumuz için. Kim bakın o, o şeyde o, o, o, Hazreti Lokman'ın gelmişi de var. Elim hilayet is, isabeti fikir, doğru fikir, doğru düşemiyse alim de almış. Lokman'ın minbarı diyor ki çok alim bir zattı. Yani Hazreti Lokman'ın adı bin Baurak'ı ilmiş. Davul aleyhisselamın hissetinden eve iftihar ederdi. Ee, Hazreti Davul'un peygamberliğini görüyor. Hazreti, Hazreti Davul'un peygamber olduğunu görüyor. Ondan evvel namaz kılarmış, oruç tutarmış. Kim şükrederse, ancak kendi faidesi için şükreder. Şükrün sanadır, ibadetin de sanadır, kötülüğünde sanadır, karşısında bir şey yoktur. Kim de nankör ederse ki hiç şüphesiz ki Allah Gani'dir. Gani zengin demektir. <gülüyor> Kim nankör ederse Allah bol bol veriyor, nankör de veriyor, şükrende de veriyor, herkese veriyor ve müstanidir. Allah gani de müstanidir yani bu kısmaçlıklardan, nankörlükte de, de müstanidir, Allah böyle şey yapmaz. Allah zengin, her şeyi ver ver veririz. Her hamdede o layıktır, hamd etmek. Şimdi bana birkaç bazı veririm. Allah'ın bize doğumumuzla beraber verdiği nimetler var. Bunları şükretmek, buna şükrandan karşılamak lazım. Allah'ın bize daha doğmadan evvel verdiği nimetler, göz vermek, kulak vermek, daha başka akıl ve fikir vermiş, Allah vermiş, vermiş, vermiş. Bunları şükretmek lazım. Doğduktan sonra da kendi kazandıklarınız var. İşte hepiniz okumuşsunuz, okumuşsunuz, bir yere bir meslek sahibi olmuşsunuz. Tahsil etmişsiniz. Aklınız var, fikriniz var, başladığınızda sağlamsınız. Buna da hamd etmek lazım. Yani, hamdillah, şükürler, bu Yolunlar bize verilen yemekler. Hamdillah da doğduktan sonra bizim kazandığımız, tabi bu da gene Allah'ın mutluyuluğu oluyor. Ondan uzamak lazım. O zaman şükürler, hamdullah. İki seyirten söylemek lazım. Hani Lokman oğluna kendisi ona öğüt verirken şöyle demişti. Oğulcağızım Allah'a ortak koşma. Çünkü şirk elbette büyük bir üründür. Allah'a küçük koşmak ona ortak koşmak bir zulümdür. Kendi, kendi, kendine zulüm, Allah'a değil Allah'a ne zulüm edeceksin. Kendine zulüm. Biz şunu da okuyalım on bitirelim. Biz insana, ana ve babasına tavsiye ettik. Yani onlara ithal etmesi insanlara Annenize, babanıza bir edin, onun. Ancak şartları var. Onun anası kendisine sahip üstüne sahip ile taşmıştır. Ona anası hem hamileliğinde hem de doğduktan sonra bütün eziyeti zaten annesi çekiyor. Büyütüyor, besliyor, büyütüyor. Her şeyi ona anne yapıyor, ana hakkı ödenmez. Sütten ayrılması ekeği e e e e e e üzülmüş Bana ve ana ve babana şükret dönüşün ancak bana da dedik yani bütün bunlar Allah verdi. Bana da hamd ve şükret ama da, anana da babana da biraz anada da teşkürü e unutma, unutma. Burada keselim. 15. ayette, 14'ten tekrar inşallah başlarız. Var mı soracağınız, e, tam hayattan alınmış şeyler, akılda kolayca kalabilecek şeyler. Tam hayattan alınmış. El Fakir. Hımm.